Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi Kutbul Arif'in eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Cehennemin nerede OLDU Bu derece azametti ve sıcak olan cehennem şimdi nerededir? İnsanlar niçin bu sıcaklığı hissetmez. Soruların cevabı hakkında şöyle deriz. Yerden yedi kat aşağı, daha birçok şey vardır. Cehennem, bunların da altındadır. Ey Aziz! Hak teala ne yaratmışsa, ömür ve ecelini de takdir etmiştir. Güneş, ay, yer ve gök, ömür ve ecelleriyle birlikte yaratılmıştır. Bu bütün mahlukat için geçerlidir. Mahlukattan her birinin ömrü, eceli gelince biter. Yer ve gökte, ecelleri gelince ölürler. Ölmeyecek, kaybolmayacak olan, ortağı, eşi ve benzeri olmayan, ebedi ve ezeli olan, sadece Allah Celle Celaluhu'dur. Onun zatından başka her şey, yok olacaktır. Her nefs, ölümü tadacaktır. Ayet-i kerimeleri, bu hakikati söyler. Ey Aziz! Hak Teala yerleri ve gökleri, ayı ve yıldızları, güneşi ve cehenneme varıncaya kadar her şeyi yarattı. Yaratılan her bir şeye ömür ve ecel de tayin etti. Ömürleri bitip, ecelleri gelince şüphesiz bunlar ölür. Bir rivayete göre, Hak Teala Yerlere ve göklere 70 bin yıl ömür vermiştir. Bu süreyi tamamlayınca ölürler. Güneş, ay, yıldızlar ve gökler, Hepsi parça parça olup yerlere dökülecek. Yerlerde bir hasır gibi dürülüp cehenneme atılacak. Ardından yeni bir yer yaratılır. Orada mahşer kurulur. Adem peygamber aleyhisselam, Yerlerin ve göklerin yaratılmasından, 62.960 yıl sonra yaratılmıştır. İnsanoğlunun, Yeryüzündeki ömrü 7.000 yıldır. İnsanoğlunun ömrü bitince, Yaklaşık 40 yıl, Yerler ve gökler, Canlılardan mahrum bir şekilde ıssız kalır. Yaratılışın üzerinden, 70.000 yıl geçtikten sonra, Ak gümüşten yeni bir yer yaratılır. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi 48. ayeti kerimede şöyle buyrulur: Yer başka bir yere, göklerde başka göklere dönüştürüldüğü gün insanlar bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Alimler bu konuda ittifak halindedir. Fakat İmam Fahrettin Er-Razi şöyle der. Miraç gecesi, Hakkın Habibi, Resûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, göğe yükselirken, melekler topluluğuna uğrar. Meleklerin, bir taraftan diğerine, diğerinden bu tarafa, Kâbe tavaflarındaki kalabalık halinde, yanlarından gelip geçtiğini görür. Cebrail aleyhisselama, ''Ey Cebrail kardeşim, bunlar böyle nereden gelip nereye giderler?'' diye sorar. ''Ya Resulallah'' der Cebrail, ''Yaratıldığımdan beri bu manzara hep böyle, melekler topluluğu hep böyle gelip gider. Ancak gördüğüm meleği bir daha görmedim. Bu melekler topluluğunun ne başlangıcını ne de sonunu bilirim.'' Rasulullah, sen, yaratılalı kaç yıl oldu der. Cebrail aleyhisselam, ömrümün başlangıcını ve sonunu bilmem. Şu kadarını biliyorum. Hak Teâlâ, her bin yılda, bir gökte, bir yıldız yaratır. Yaratıldığımdan bu yana, gökte yaratılan yıldız sayısı yüz oldu. Yukarıdaki bahis, Fahrettin Er-Razi'ye aittir. Öyle veya böyle, insanoğlunun, yeryüzünde, yedi bin yıl kalacağı konusunda ittifak vardır. Kıyamet, ondan sonra kopacaktır. Yer, gök, ay, güneş ve yıldızların ömrü bitmek üzere, sona yaklaşıldı. Yer ve gök yıkılacak. Cennet, cehennem, sırat ve mizan kurulacak. Suğur'a üflenip hesap görülecektir. Ey aziz kardeş! Yukarıda ölüm, münker nikir, sorgu sual, kıyamet, hesap günü gibi korkulması gereken bahisler anlatıldı. Bunları devamlı düşünerek nefsini insafa getir. Onu dünyadan iğrendirip emmarelikten kurtar. Nefsin korkuyla emmareliği terk edip, Hak Teala'nın yapacaklarını hatırlamazsa, ona şöyle seslen, ''Beri gel, ey bencil nefs! Allah'ın, nefsi levame, nefsi mülhime ve nefsi mutmainnedeki dostlarına yapacağı, lütuf, kerem ve ihsanları bilir misin? Hak Teala kendisine itaat edip, peygamberlerine uyanlara, Evliyasını sevip, isyankarlara düşman bilenlere, nefsine uymayıp, şeytana muhalif olanlara, kereminden cennetler verir. Cennetlerde huriler, gılmanlar, veydanlar, rıdvanlar, çeşitli rahatlık, hoşluk, izzet, hürmet, büyüklük, içecek, nimet ve buraklar. Allah'ın kahhar sıfatından korkmaz, ve lütuflarına düşünüp gereğini yapmazsan, bil ki nefsin, ahireti inkar eden bir eşkıyadır. Var, bir meşayihin kapısına düş. Eteğinden tutup, başını eşiğine koy. Taklidi olan imanını, tahkike çevir. Nefsinin kötülüklerinden kurtul. Değilse, Allah korusun. Dünyadan imansız gidersin. Her kim bir nefes dahi Allah'tan korkmaz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden utanmaz, azaptan sakınmaz, cennete heves etmezse çok bedvaht biridir. Onun yeryüzünde gezmesinin hiçbir faydası yoktur. Zira her yerde başka türlü isyan eder, bir yalan söyler. Ayak bastığı her bir yer, her bir mekan ona lanet eder. Vakit ve saat üzerinden hayırla geçmez.